En pahalı kelime keşke biz niye kullanıyoruz? Çünkü yapamadığın şeyler için. Bir yol ayrımına geliyorsun. Sağdan mı gitsem soldan mı? Vazgeçtiğin şeye pişman olmak var. E vazgeçtiğin maliyetini bilmediğin için bu seçtiğin daha güzel geliyor. Ve buradan gidiyorsun. Aklın bazen orada kalıyor. Oradan gitsem ne olurdu? Buradan gitmenin keyfini çıkartamıyorsun. Yani sağdan soldan bir yönden gidiyorsun. Sağı seçiyorsun, sağda yönden. Acaba o da soldaki yolda ne vardı? Ya da geri dönsem... Çünkü her yol ayrımı illa seçim yapmak zorunda değilsinizdir, geri de dönebilirsiniz. Hayat yol ayrımına getirir seni. O yol ayrımda bir tanesini seçersin sağ solu, soldan gittin bir kere daha yol ayrımına gelir. Bu sefer sağa seçersin. Hayat ağaç gibidir. Sürekli dallarda daha ileriye gidersin. En ucu gidene kadar. En uçtan başka bir ağaca geçebilirsin. En pahalı kelime keşke'nin, o videoda da söylediğim gibi neden pahalı? Çünkü Keşke'nin bedelini zamanla ödüyorsun. Bu çok kötü. Ve işin içerisindeki en büyük sıkıntı en pahalı kelime keşke dediğinde karşı tarafın işin içerisinde olması. Yani keşke eğer paylaşılıyorsa durum daha kötü. Birisiyle masaya oturdunuz. Bir şey konuştunuz. Dedi ki şöyle şöyle olursa ben senin ne varım. Bu aşk olabilir, işi olabilir, arkadaşlık olabilir, her şey olabilir. Aile içi olabilir. Düşündün. İşte böyle anlarda biraz süre isteyeceksin. O masada cevap verdiğine pişman oluyorsun. Düşündün, tamam ben artık yokum dedim. Bir keşke başladı. Bir keşke küçükten çok küçük ve hani kibriti ilk çaktığındaki alev gibi o küçük kamp ateşine dönene orman yangınına dönene kadar bir keşke kıvılcımı çaktım. Ufak ufak büyüyor. Son bir söz için birbirinizin gözüne bakıyorsunuz. Çünkü laf ağızdan çıktığında çok küçük, masadan kalkana kadar bir, bir dakika falan halen vakit vardır. Öyle mi dedi? Öyle dedin. Nefesini aldın, noktayı koydun. Buradan sonra o keşke yanar mı? Orman yangınına döner mi? Seni yakar, kavurur mu? Bilemeyiz. İşte bu yüzden en pahalı kelime keşke. Nereye gideceğini bilmiyorsun. İnsanlar Keşkelerinden eğer ki feragat edebilse inanılmaz güzel bir hayat olur. Yani hani bilgisayar oyunlarını kaydedip sonra olduğu yere geri dönüp bir daha oynayabiliyorsun ya onun gibi düşünün. Ama maalesef hayat öyle olmuyor. Keşke de hayatta ben 41 yaşındayım keşke diyeceğiniz 6 tane şey var. Birincisi insani ilişkiler az önce anlattım. Keşke işte annemi babamı kırmasaydım keşke. O ondan ayrılmasaydım. Keşke işte kalbini kırmasaydım. Keşke onu satmasaydım. İki, sağlık. Klasik hani böyle anne baba tribi atıyormuşum gibi ama sağlığınıza inşallah keşke demezsiniz. İşte bir tane ünlü çıkıyor. Yeter artık maske takmak istemiyoruz. Özgürlük. Gerizekalı takma o zaman. Git öl. Ben aylardır kendimi mahrum bırakıyorum. Senin gibi maske takmayan 3 tane palyaço yüzünden canım yanacak. Üç, Cömertlik diyeceğim. Cömertliğinde bir adım ötesi parayı saçarken kendini kullandırma salaklık. Bazı insanlar sizi sadece maalesef para için seviyor. Ve paranız bittiğinde onlara bir şeyler ısmarlamayı bitirdiğinizde diyorsun ki nereye gitti bu? İşte o zaman da dönüp şeye keşke diyorsun. Ya keşke o paranın bir kısmını kenara atsaydım ya. Keşke hepsiyle bilmem neye girmeseydim. Bu kripto paracılar anlıyor. İşte o yüzden sepet yapıyoruz. Hayatta da sepet yapmanız lazım. Biraz Mahmut'a, biraz Ayşe'ye, biraz Melis'e, biraz Sinan'a yatırım yapmanız gerekiyor. Hepsiyle Mahmut'a girince Mahmut da size geliyor. Hayatta da sepet yapın. Sepet yapmanın önemini gördük. 4- Kültür ya. Yani maalesef işte televizyon diziler sizi çok çalıyor bi açıyorsun işte 50 sezon şunu izledim, 70 bölüm bunu izledim, 10 kere şu filmi izledim ne anılmaz güzel. İşte keşke dediğin şey yarın ertesi gün o hayatını değiştirecek insanla masaya oturduğun zaman iki tane konu açtı mı? Hıh? <gülüyor> Klasik müzik? He? Sanat tarihi? Hıh? Opera? Hiç. ya yani bunları bilmen şart değil ama fikrin olsun en azından. Hani bazen herbakolog yazıyorlar benim için. Ya sen ne azıcık herbakolog ol. 5 Hobi, yani kendine zaman ayırma, bencillik. Bununla ilgili çok video çektim. Bencil olmayı beceremiyorsunuz. Aman ona yardım edeyim, kahraman olayım. Bu kırılmasın, kahraman olayım. Bunun işini ben yapayım, eksik olmasın, yanlış olmasın. Bir gün oturuyorsun. Of ya, keşke biraz daha kendime vakit ayıraydım. İşte ne bileyim, bir hobim olaydı be. İşte ne bileyim, bir bir psikoloğa gidecek hale gelmeyiydim. Mide hastası olmayaydım. Bu da çok pahalı keşkedir. Ve çok geç öğrenirsin. Arkadaş grubu der ki gel işte dağa çıkacağız tırmanacağız. Dersin ki ama ben işte hiç yapamam ki yani yapmamışım. Gerçekten ne yapmamışsın? Hiç sen değilsin o. Ve onlar uç bir şey yapıyormuş gibi geliyor. Bir grup insan sallıyorum tamamen arabalara binip Türkiye turuna çıkar 4 araba konvoy. Sen gitmezsin sen hep kalan olursun. Hep gelip anıları anlattığı dinleyen kişi olursun. İşte o da koyar adama. 6 ve sonuncusu keşkelerin keşkesi yalan söylemek ağzından bazen çıkar sen yalan olduğunu bil yeter yani birilerinin yiyip yememesinin bir önemi yok anlıyor musun? o yalanı attığın kişi zaten belki bir yıl sonra belki beş yıl sonra ya ölecek ya senden gidecek senden gidecek bak gidecek demiyorum e yalanınla baş başa kalıyorsun başarılı olsa bile yalanın çok keşke diyeceksindir ona çünkü yalan yalanla kapatılır Yalını doğru kapatamaz. Şey diye bir olay yok yani. E, bir tane doğru yaptım, üç tane yalanımı kapattım diye bir olay yok. Yalan sürekli üstünü daha büyük bir yalanla örtmen gerekir. Yerde eriyen bir obruk, çukur gibidir. Gittikçe büyür. Sen de onun üstüne daha büyük bir yalan halısı örtersin. Bir süre sonra obruk, delik büyüdükçe o hlayı yutar. Bir büyük halı daha örmen gerekir. İşte bu yüzden hep daha fazla çaba sarf etmen gerekiyor. Aha işte orada da diyorsun ki keşke yalan söylemeseydim. Küçük bir doğruyla bunu kapatabilirdim. Hayattaki keşkeniz inşallah size zamanla patlamaz. Bazı keşkeleri parayla kapatabilirsiniz. Ya işte o dönem almadım <gülüyor> o hisseyi şimdi alayım. Pahalıdan alırsın ama alırsın yine kazanırsın. Lakin bazı keşkelerde artık o hayatınızda yoktur. Sizi seviyorum. Umarım ki hiç keşke demezsiniz. Umarım ki en pahalı kelimeniz keşke olmaz. Ben Haluk Tatar. Görüşmek üzere.